Kaldo maziyerden damidalım. Ağzı belli Allah'ımın Şeytanı Rijim. Bismillah, Rahman, Rahim. New York'e. Ve Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, bir izniyle, Allah'ın bir peygamber gönderdik. Ne demek üzere? Eni'budullaha ve cittenibut tağut. Bu Resuller şöyle diyordu tek tek kendi ümmetlerine. Allah'a ibadet edin ve tağuttan da uzak durun. Dinin esası ve hülasası özeti budur. Allah'a ibadet edilecek ve tağuktan uzak durulacak. Peki dinin özü, hülasası bu olduğuna göre bunları biraz iyi bilmek, iyi kavramak lazım. Allah'a ibadet tam anlamıyla tahakkuk ederse huttan da uzaklaşma otomatik olarak gerçekleşir. O halde Allah'a ibadeti evvela iyi anlamamız, iyi idrak etmemiz lazım. Allah'a ibadet etmek demek Allah'ın indirmiş olduğu hükümleri, şeriatleri Eksiksiz ve fazlasız olarak. Aynen teslimiyetle iman etmek, kabul etmek ve imkanlarının en ileri derecesinde onları uygulamaya çalışmak demek. Eğer Allah'ın indirdiği hükümleri aynen kabul ediyorsak kabul ettiğimiz bu hükümlerin hakkın ta kendisi olduğuna inanıyorsak hiçbir hususta bunlara aykırı ve bunlarla örtüşmeyen herhangi bir hükmün doğruluğunu asla hatırımızdan geçirmiyorsak tek doğrunun biricik hakkın Allah'ın hükümleri içerisinde yer aldığını, o hükümlerinin bunları bu hakkı itiva ettiğini biliyor ve kabul ediyorsak, bildiğimiz ve kabul ettiğimiz, inandığımız bu hakkı da, imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak, hayatımızda ve bulunduğumuz konuma göre toplumumuzda emrimizin altındakilere, veya sorumlulukları boynumuzda olanlara uygulamak ve uygulatmak için çalışıyorsak o zaman biz Allah'a ibadet ediyoruz demektir. Bakın Peygamber aleyhissalatü ne buyuruyor. Kullukum mesulun, pardon, kullukum ra'in ve kullukum mesulun enra'iyyeti. Allah'a o yüce Resul'ün ağzından hakikat o kadar güzel dökülmüş ki. Binlerce salat ve selam. Ona. Hepiniz çobansınız. Ve her çoban güttüğünden sorumludur. Çobanın mesuliyeti ne? Güttüğü koyunlar için en uygun olan merayı seçmek... Onları orada otlatmak. Onları kışın soğuğundan, yazın sıcağından korumak. Onlara gelebilecek tehlikelerin önüne geçmek. Daha doğrusu tehlikeye hiçbir şekilde maruz bırakmamak. İhtiyaçlarını karşılamak, güvenliklerini sağlamak vesaire. Ne yapacak? Onları kollayacaklar. Çoban budur. Peygamber aleyhissalatü selam da hepimizi çobana benzetiyor. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden yani sorumlu olduğunuz kimselerden sorumlusunuz. El imamu ra'in ve huve mes'ulun arra'yeti. Oradan başlıyor. En tepeden başlıyoruz. İman yani Müslüman ümmetin başındaki bir numaralı yönetici çobandır ve elinin altındaki sürüden mesbuldür. Ondan sonra aileye geliyor. Erkek Çobandır. Elinin altındaki çoluktan, çocuktan, hanımı başta olmak üzere. Onların İslam'ı yaşamalarından, öğrenmelerinden, hayatlarını İslam'a göre düzenleyebilmeleri için onların önüne gerekli imkanları hazırlayıp sağlamaktan, yaşayışta evvela kendisinin onlara örnek olmaktan sorumludur. Oğlum namaz kıl demeden önce oğlu, onun namaz kılmadığına şahit olmamalı. Oğlum yalan söyleme demezden önce oğlu veya kızı veya hanımı onun yalan söylediğini tespit etmemeli, görmemeli. Evvela söylediğini kendisi yaşamalı. Mesuliyetini yerine getirmenin birinci basamağı bu. Devam ediyor. Vel mer'etu râ'iyetun fî beyti zavcihâ. Ve hîye mes'ûletun en Kadın da kocasının evinde bir çobandır. Ve elinin altındakilerden sorumludur. Tıpkı erkek gibi ...kendi namus ve iffetini, ailesinin saygınlığını, şeref ve haysiyetini korumakla işe başlar. Kocasının evinin, çoluğunun, çocuğunun malıyla, mülküyle, bunların muhafaza edilmesiyle, çocukların İslam terbiyesiyle yetişmesinden sorumludur. Tıpkı baba gibi. Baba, baba olarak neden mesulse... Anne de anne olarak aynı şeylerden mesuludur. Hizmetçi efendisinin evinde sorumludur, çobandır ve o da elinin altındakilerden sorumludur. Ondan sonra kısaca diyor: Ala, ve inna kullukum ve Sözün kısası diyor: Hepiniz çobansınız ve hasıl. Ve her çoban güttüğünden sorumluluk. Mesuliyetten kurtuluş yok. Herkesin konumuna göre bir mesuliyeti var. Ve bütün konumlarda mesuliyet tektir. Kendi sorumluluk alanımız içerisinde Allah'ın dininin gereklerini yerine getirmek. Yani Allah'a ibadet etmek. İşte el-u'budullah budur. Ve başka ve citenibu tağut ve tağuttan uzak duracaksınız. Tağut kimdir? Nedir? Merhum İbn Cerir diyor ki öğrencilerine gelin toplanın size şu kadar bin ciltlik bir Kur'an tefsiri yapacağım diyor. Öğrencileri diyorlar ki Ustamız böyle bir şey yaparsan bu tefsiri okumak insanlara zor gelir. Sen bunu gel kısalt. Diyor. Kısaltıyor 30 cilt oluyor. Her bir cildi Türkçeye çevirecek olsak asgari 700 sayfa olur ya 230'u 30'a 30 çarpın o kadar sayfa. Ve bizi bize bütün olarak tefsiri ulaşan en eski imamlardan birisidir ama icma ile ümmetin birinci ve en büyük müfessirlerin başında yer alır. Diyor ki: "Dâhut, Dâhut haddini aşan Allah'tan başka emir ve hükümlerine itaat olunan dedikleri hak ve doğru kabul edilen istekleri Allah'ın emrine Resulü'nün sünnetine aykırı olarak yerine getirilen insan, put, taş, toprak her ne olursa olsun hepsine tahut denilir. O halde tağutun ölçüsü, ayır dedici vasfı Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı koyduğu hüküm ve emirlere itaat edilmesi ve onun o itaat makamına layık ve uygun görülmesidir. Böyle görülen kimselerden uzak durun. Ne demek? Yani bu asırda bize uykulayacağız. Bu asırda mevcut olan ne kadar siyasi, sosyal, ahlaki, felsefi, sistem, ideoloji, kurum, düzen varsa Allah'ın hüküm ve şeriatına aykırı, beşer yapısı hepsi tağuti hükümlerdendir ve hepsinden uzak. ...ben bu kadar açık konuşabiliyorum yani... ...daha açık ifadeler bulsam onları da söylerim. Bunun ötesi olmaz kardeşim. Bu Din gayet açıktır. Gayet açık. A kelime buyurun. Dört, a, dört kelime dört kelime. Ama bir hayat sistemidir bu. Bir davranıştır, bir duruştur. Bir mesajdır. Eni'budullah iki kelime... Veciteni bu tağut iki kelime. Dört kelime. Dört kelimelik bir hayat programı. Bir inanç programı, bir hayat programı. Hayatınızı özetleyin Müslüman olarak. Hayata bakışınızı özetleyin. Diyenlere bu dört kelimenin tercümesini söyleyin. Yeter. Biz Allah'a ibadet ederiz ve tağuttan uzak kalırız. işte bizim tebliğimiz budur. Bizim davetimiz budur. Bizim manifestomuzun özeti budur. Bundan sonra her şey bunun şerhidir, açıklamasıdır, alt başlıklarıdır. Zekatta, da, oruçta, da, hacda, helal ve harama riayette, faiz alıp vermemekte, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi reddedip, yalnız Allah'ın ve Resulü'nün hükümleriyle hükmetmekte, hatırımıza gelen ve gelmeyen İslam'ın bütün ahkamı, emir ve yasak olsun, mübah ve serbest olsun, haram, helal, mekruh hepsi bunun şerhidir. Allah'a ibadet etmek ve tağuttan kaçınmanın açıklamasıdır. Bütün peygamberlerin davetinin özü budur. Çok müthiş bir ayet-i kerime onun için. Bir ayetin bir bölümü. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Andolsun biz her ümmetin arasında bir rasul gönderdik. Ne dedi bu rasuller? Ne demelerini emrettik? اَنِعْبُدُ اللّٰهِ وَجِتَنِ بُتَّهُوتُ Allah'a ibadet edin ve tağuttan uzak dur. Özgürlükten bahsediyorlar. Allah'a ibadet etmeden özgürlük olmaz. Çünkü Allah'a ibadet olunmayan yerde tağuta ibadet vardır. Tağuta ibadet ediliyorsa insanlar... ...ya kendileri gibi en iyi ihtimalle... ...kendileri gibi insanların kölesidirler... ...veya kendileri dışında... Sırada basit varlıkların değer verilmemesi veya o mertebeye çıkarılmaması gereken varlıkların kölesidirler Çünkü kimin şeriatini, kısacası işin özü bu, kimin hukukunu, kimin inanç ve amel esaslarını ve hükümlerini kabul ediyorsanız, siz onun kölesisiniz. Biz Allah'ın kölesiyiz. Allah'ın kuluyuz. Ona ibadet ediyoruz. İbadet kölelik demek. Kulluk etmek demek. Abd köle demek. Abd. ibadet köleler. İbadet Allah diye hitap ettiği zaman bize hatipler, ey Allah'ın kulları köleleri demek istiyorlar. Biz onun köleliğini kabul ederek özgürleşmiş kimseleriz. Ondan başka hiçbir kimsenin köleliğini kabul etmeyiz. Yani onun dışında hiç kimsenin bize emretmesine yani onun emir ve hükümlerine aykırı verdiği emirlere razı olmayız, kabul etmeyiz. Elimizden gelse o emirleri tek tek ayağımızın altına çiğneriz, hak ettikleri yerlere def ederiz. Allah'a ibadet etmek ve tağuttan uzak durmak budur. Günümüzde insanlar birbirlerinin esiridirler. Ve demokrasi öyle büyük bir kandırmacadır ki insanlara diyor ki ey insan sen kendi kendinin Vay. efendisisin. Ya nerede? Amerika ne? Demokrat bir ülke değil mi? Bir gidiyor Demokrat Parti bir geliyor Cumhuriyetçi Parti. Bunları kim götürüp getiriyor? Veya bunlar gidip geldikleri zaman kimin emrindedirler? Yok. Sermayenin emrindedir. Sermaye en çok kimin elindedir? Yahudilerin elindedir. İşin vakası bu. Peygamber ne diyor peki? Yani doların kuludurlar. Peygamber ne diyor? Ta ise dinar. Ta ise abdud dirhem. Ta ise abdül Dinar altın para demek. Dirhem gümüş para demek o zaman için. Kadife de bildiğimiz kadife güzel elbiseler, kalıplar, tiyafetler. Dünya varlığı. Kahrolsun dinarın kölesi. Kahrolsun dirhemin kölesi. Kahrolsun kadifenin kölesi. Günümüze tercümeydi. Kahrolsun yurulun kölesi. ...kahrolsun doların kölesi... ...kahrolsun şunun kölesi... ...kahrolsun bunun kölesi... ...peygamber bu asırda konuşsaydı... ...bunların dinarı direni... ...muhtemelen böyle diyecekti... ...bunlara köle olan... ...nasıl özgür olacak... ...bunların üstüne basıp yükselemeyen... ...nasıl yücelecek... Nasıl Allah'a kulluk edecek? Allah kendisine ortak kabul etmez. Paraya pula imadet etmek dahi olsa. Ha, sevilen şeylerdir. Sevilen şeyleri hududu içerisinde seveceksin. Cenab-ı Allah diyor. Hubbe zünenin nasib bu nesai ve ve ve ve mala evlada karına, servete bilmem neye, güzel atlara vesaire sevgi beslemek insanları süslü gösterilmiştir bunları sevmek başkadır ilahlaştırmak başkadır paran kadar konuş paranın ilahlaştırıldığı bir cemiyetin sloganıdır. Ye külküm ye, kadifeye köle olanların toplumudur. Bu budur. Ya peygamber ne diyor? Aleyhissalatu vesselam. Nice insanlar var ki diyor. Saçı başı karışık, elbisesi darmadağın, eski püsk. İnsanlarla konuşsa kimse dinlemez. Bir kıza talip olsa kimse onu ver ona vermez. Fakat Allah nezdinde öyle değerli ki. Ya Rabbi bu böyle olsun dediği zaman Allahu Teala böyle yapar. <gülüyor> Buyurun. Değer burada nereyedir? Neye verilmiştir? Takvaya olan yakınlığa ah Müslümanlar böyle olabilse. Ya hepimiz de böyle. Diyoruz ki kardeşim filan yere bu elbiseyle bu kılıkla gitsem kimse bana itibar etmeyecek. Etmiyorlar. Öyle tabii. Etmiyorlar. Öyle. Vaka bu. Vaka. Niye bu hale geldik? Niye bu hale ki? Başkaları böyle de ben böyle değil mi? Hepimiz maalesef böyleyiz. Niye? Az veya çok. Yani içinde yaşadığımız cemiyet bizi maalesef etkiliyor. Değerlerimizi etkiliyor. Onun için uzunca bir hadis şeriftir. 99 kişi öldürmüş, tövbe etmek istiyor. Soruyor yeryüzündeki en alim kişiyi, diyorlar ki filan kişi. Gidiyor soruyor ona ben tövbe etmek istiyorum. Git işine diyor. 99 kişi öldürmüş, tövbe etmekten bahsediyor. Tepesi atıyor, onu da öldürüyor. Ama tövbe etmekte samimi, vazgeçemiyor. Yine soruyor. yüzünün en alim kişisi kim, gidip ona soracağım diyor. Bu sefer bir kişi daha gösteriyorlar. O da 100 kişi öldürdüm diyor. Tövbe etmek istiyorum. Etsem kabul olur mu? Senin tövbeni kim engelleyebilir ki? Diyor. Seninle tövben arasına Allah arasına kimse giremez. Diyor. Fakat diyor, senin geldiğin cemiyet kötü bir cemiyettir. O cemiyeti bırak, filan yerde salih insanlar var. Git onlarla beraber yaşa diyor. Hadisin geri kalan kısmını bilenleriniz biliyor. Burada bizi ilgilendiren taraf ne? Cemiyetin insanı... ...olumlu veya olumsuz olarak etkilediğini Resulullah'ın... ...zikrettiği bu hadis çok açık gösteriyor. Geldiğin kötü cemiyet seni yüz kişinin katili yaptı diyor. Sen o derecede kötü değilsin. Hiçbir insan bu derece kötü olamaz. Fakat... ...imkanımız varsa... İyi insanlarla daha çok beraber olalım. İyi insanlarla otur, kalkalım. Kötü insanların bizleri ve hayatımızı elimizden geldiği kadar meydan vermeyelim. Çevremizi olabildiği kadar güzelliklerle, güzel insanlarla dolduralım. Çünkü kişi kardeşinin dini üzerine dönüyor. Bu da <Gülüyor> Bu sebeple her biriniz kiminle kardeşlik, arkadaşlık edeceğine iyi baksın diyor. İyi dikkatle seçsin diyor. Onun için tevhid üzere yaşamanın tahutu reddetmeyi sürdürebilmenin özellikle cemiyetimizin bugünkü şartlardaki ehemmiyeti açısından söylüyorum. Sağlayabilmenin en önemli teminatlarından birisi de senin gibi Allah'a ibadet etmek için istiya, ibadet etmek isyan. Bunun için elinden gelen her bir şeyi ortaya koymaya çalışan ve tâhuttan uzak durmaya çalışan kimselerle olabildiği kadar teşriki mesai yapmaktır. Nitekim ben Abbaso selam bir sahabiye nasihat ederken şöyle diyor. Velaye kulu taamaka illa taqiy. Yemeğini takvalı olan kimseden başka bir kimseye yedirmeyemesin. Ne demek? Biz çok sevdiğimiz, çok fazla mesai harcadığımız, değer verdiğimiz kimselere yemek yediriyoruz. İslam'ın anlayışında bu kapitalist anlayışında iş yemeğidir. Adım. İş yapacaksa sana yemek yedirir. Öyledir. Ticaret dünyasında çoğunuz bilirsiniz. İş yemeği diye özel bir yemek var. Nereye gidiyorsun? Ya filan kişiyle bir iş yemeğine gitmiştik. Ne demek? Bir iş bağlayacaktık. Yemek yedirdiğim zaman daha güzel bağlarız. Şey bu, psikolojisi bu. Doğrudur da etkili. Yani şey değil batıda. ilim paranın emrindedir. Paranın emrindedir. Bu psikolojidir. Psikolojik bir hadisedir. Yemek yedirdiğin zaman... Peygamber selam da bakın bu psikolojiyi... ...böyle ortaya koyuyor. Senin yemek yedirecek kadar... ...samimi olacağın kimseler... ...hadisin açılımı bu... ...o kadar samimiyet göstereceğin kimseler... ...takva sahipleri arasından olsun diyor. Alışverişin de dolayısıyla onlarla olacak... arkadaşlığın da onlarla olacak... ...onlarla beraber... ...o sana rahatlıkla arkasını dönebilecek... Sen ona rahatlıkla arkada dönüp birbirinize rahatlıkla güvenebileceksiniz. Birbirinize yemek yedirecek kadar birbirinize yakınsanız bu kişi takvalı olmalı diyor. 14 asır öncesinden önümüzü öyle aydınlatıyor ki Yüce Rasulü her konuda. Her konuda. Ömrümüzü, ömürlerimizi onu tanımaya versek yetmez. Aleyhissalatü Vesselam. O yüce Rasule, Cenab-ı Rabbül Alemin kendi zatına başlar üzere, layık olduğu kadar muhabbetle kalplerimizi doldursun. Amin. O çok sevilmeye layıktır. Çok yüce bir Rasuldur. Bize bu Kur'an'ı getirdi. Hayatıyla bize en güzel örnekleri verdi. Sözleriyle bize en güzel yolları gösterdi. Gerçekten binlerce sallallahu aleyhi ve sellem. Yemeğimizi yedirirken nasıl seçici olacağımızı dahi gösteriyor. Bu arzuyla hayatımıza yön vermek arzusuyla hadis okuyacağız. Hayatımızı onunkine benzetmek arzusuyla siretini okuyacağız. O kadar çok hadis biliyorum demek için değil... Kendi kendimize veya başkalarına bir ilim ki hayata geçirilmiyor veya geçirilmek için öğrenilmiyor o sahibi için bir yüktür. Bir yüktür. Meselüllezine hummilü tevrate thumbe lem yahmiluha ke meselil himari yahmilü esferat. El-i Kendilerine tevrat yükletildiği halde onu Taşımayanlar, kocaman kitaplar taşıyan eşeklere benzerler. Diyor. Türkiye'de bu kadar hafız var, elhamdülillah diyoruz. İslam aleminde bu kadar hafız var, elhamdülillah diyoruz. Milyonlarla ifade edilir. Kur'an hafızının adı ne? Hadis-i şerifte hameletul kur'an. Merhum İmam Nevevî riyaz Salih'in sahibi, müellifi ve birçok eserin, bereketli eserin müellifi. Bir kitabın adı ne? Et-Tibiyan fi adab-i Kur'an. Kur'an taşıyıcılarının riayet etmeleri gereken adaba dair güzel güzel açıklamaları ihtiva eden kitap manası var. Diyorum ki ne olaydı ya Rabbi? Başta Kur'an hafızı kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın her yerinde. Bu Kur'an'ı hakkıyla taşısalar ne kadar güzel olurdu. E onlar yeteri kadar taşımıyor. Biz hafız olmamakla birlikte onlardan daha iyi taşımaya çalışacağız. Bu da bizim vazifemiz. Hafız olmayınca vazife olmuyor değil. Bektaş'in dediği gibi. ...Erenler niye namaz kılmıyorsun diye sormuşlar. E Cenab-ı Allah böyle buyuruyor ya ne buyuruyor nerede buyuruyor? Evet, Allah takribu salate diyor. Ya arkası ne oku Hafız değilim diyor. <gülüyor> Namaza yaklaşmayın. Orada kalıyor. Arkası ne oldu erler? E ben hafız değilim bu kadarı da bana yeter. Evet. Hayır. Hafızlar yaşasın güzel. Hocalar yaşasın güzel. Elbette güzel yaşasın tabii. Hacılar yaşasın. Bu da çok güzel. Bana gelince ben laylaylum. Olmaz öyle. Bu din ne hafızın dinidir, ne hacının dinidir, ne hocanın dinidir. Müslümanım diyen herkesin dinidir. Resuller <gülüyor> ümmetlerine söylemiştir Allah'a ibadet edin ve dağuttan uzak durun diyen. Ey Ashab-ı Kiram, gel ey Ebu Bekir, gel ey Ömer, gel ey Ali falan, gel ey Osman, sizler benim yakınlarımsınız, canciğer arkadaşlarımsınız, biz sizinle beraber yaşayalım öbürleri de, istedikleri kadar arkamızdan gelsin, istemedikleri kadar gelmesinler mi dedi? Yok. Onlar da bunlar da güçlerinin son noktasına kadar dini yaşamak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koy. Bir ama düşünün. Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh ve başkaları. Geliyor ya Resulallah diyor Allah'ın sana öğrettiklerinden bana öğret diyorsun. Göz ilim öğrenmek için en büyük araçtır. Fakat allah Teala onu ondan mahrum etmiş. Ama buna rağmen vazgeçme. Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret. Ya gözleri görenler ne yaz? Ne yapacağız? Abdullah bin Ümmektun bu kadarla da kalmıyor. Ya Resulullah diyor. Gözleri görenler cihad ediyor ben edemiyorum ne yapacağım? Ve aynı Abdullah ibn Um Mektu, hatırımda yanlış kalmadıysa bilmiyorum, bir doğru bilenler tasiyesi bazı olaylar hatırında net kalmıyor biliyorum geçmiş zaman şeyleri Yanılmıyorsam Kadisiye'de savaşa katılanlara Kur'an ayetleri okuyarak, onlara cenneti hatırlatarak kahramanlık duygularını şey diyor ve şehit oluyor. Ya. Gözlerim görmüyor, hele şöyle bir uzanayım demiyor, yok öyle bir şey. İşte bu azim ve kararlılığı dolayısıyla peygamber kaç defa Medine'nin dışına çıktıysa defalarca onu kendisinin yerine Medine'ye vekil bırakmıştır. İşte o Yüce Rasul de öyle kadirşinastır. Değer bilen insan. O insanlar da ya bıraka bıraka gözleri görmeyen birisini mi yerine bıraktı demedi hiç kimse. Resulullah terbiye ediyor. Kıyamete kadar gelecek bütün nesilleri. Herkesin gücü ve kabiliyeti neyse, baştakiler o güç ve kabiliyetlerinden sonuna kadar istifade edecek kadar siyaset tecrübelisi olmalı. Siyasette becerikli olmalı. Peygamber aynı zamanda ifade yerindeyse bugünkü tabiriyle insan sarrafıydı. Onun için 18 yaşındaki Hüsame radıyallahu anh, Ebubekir Bekir ve Ömer'in bulunduğu orduya komutan tayin etmişti. Çünkü Hüsame'nin ne kadar kabiliyetli olduğunu biliyordu. Ashab-ı kiram da 18 yaşındaki bir çocuk mu bize şey olacak demedi. Terbiyeye bakın kardeşler. Eğitim budur. Eğitim budur. Şimdi Efendim'e söyleyelim bir üniversiteli çocuğa veya bir liseli çocuğa onun yaşıtı birisini öğretmen tayin edin farasa. Diyelim ki ehil olsun. Dinlemezler delirtirler çocuğu. Veya cami cemaatine 15 yaşındaki bir çocuk kalksın muaz etsin. Ya ne bu ya falan falan diye başlarlar. Kardeşim sen onun yaşına başına boyuna posuna niye bakıyorsun? Onun söylediklerinin değerine bak. Ölçüyorsa biçiyorsa bir değer ifade ediyorsa onu kabul edeceksin. Şey bu. İşte insanlara oradan geliyoruz. Bu dört kelime... ...gerçekten bizim hayatımızın düsturudur. Allah'a ibadet etmek ve tağuttan uzak duruyor. Rabbim bu dört kelimeyle hakkıyla amel etmeyi nasip verin. Büyük kelimeler. Birlikte bu dört kelimenin ihtiva ettiği anlam... ...gerçekten büyük. Bütün hayatı kuşatacak kadar büyük. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللّٰهِ onların bir kısmına yani ümmetlerinin rasullerin davet ettikleri davet ümmetinin bir kısmına Allah hidayet verdi. Onlar hidayete talip oldular. Allah da hidayeti onlardan esirgemedi. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالًا Ki onlardan bir kısmının üzerine de Dalalet hak oldu. Az önce arada kardeşimiz sordu işte birileri diyormuş ki Allah hakkı doğruyu falan iyiliği hayrı yaratır da şerri nasıl yaratır ki? Yaratmaz manasında demek istiyorlar. Ya buyurun. Dalalet şerrin en büyüğüdür. İnsan için dalalet şerrin en büyüğüdür. Rabbim muhafaza buyursun. Gayril mağdubi aleyhüm ve laddallin diyoruz Fatiha suresinde. Kendilerine gazap edilenlerin ve doğru yoldan sapıtan dalalete düşenlerin yoluna değil bizim ileteceğimiz iletmeni istediğimiz yol bu değil. Hidayet yoludur. Niçin hak olduğu dalalet? Demek ki Allah batıl olarak zulmederek kimseyi saptırmıyor. Bu ayet kerimenin itikadi bakımdan emmiyeti bu ayet itikadi bakımdan bu manada çok büyük. İslam tarihi boyunca muhtezile, kaderiye vesaire bu ayeti ve benzerlerini doğru anlayamadıklarından sapıttılar maalesef. Günümüzde de kendilerine kaderiye demeseler bile bu sorularla biz yeni karşılaşmıyoruz. Gariban kaderiyelerin, kaderiyecilerin bu şekilde akılları sıra düşünüyorlar bu ya, kafalarını kullanıyorlar falan. Kafa yok ki kullanır. Olmayan bir şey nasıl kullanır? Kafa, bu yüce kitabın, Kur'an-ı Kerim'in çizdiği boyutlarda, onun frekanslarına göre çalıştığı zaman kafadır. Değilse beladır. Maazallah. Her şeyimizle kitaba, Cenab-ı Allah'ın kitabına teslimiyet gerekir. Çünkü, o bize doğruyu göstermiştir kitabında. Resuller de bu maksatla geldiler. Peki, kimilerinin üzerine dalalet hak koldu da ne oldu? Görün bakalım diyor. Fesirû fil ard fendurû keyfe kâne âkibetül mükezzibîn. Aleyyazıbillah. Dolaşın artık yeryüzünde ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Görmedim. Resimlerde... Ansiklopedilerde hala duruyorum mu, duruyor mu bilmiyorum. İtalya'da Roma yakınlarında Pompei diye bir yer varmış. Vezu Yenardağ'ın diplerinde. Sokak ortalarında kadın erkek cima ediyormuş. Patlayan volkan onları o halleriyle taşlaştırmış. Hala duruyormuş. Hı? Evet evet. Vuruyormuş. Taşlaşmışlar tabi. Karbon temasıyla o sıcaktan sonra oldukları halde kalmışlar. Yalan diyenlerin akıbetleri nasıl olduğunu bir görün diyor. Ürdün'de şimdi Petra diye bilinen Salih, Medain Salih kalma, Medayin Salih dediğimiz Salih Aleyhisselam kavminin şehri, Lut kavminin helak edildikleri yerler vesaire hala duruyoruz. Efesi mefesi aa ne güzel antik tiyatrolar bilmem neler ay. Müslümanın bakacağı bakış açısı değil. Müslümanın bakacağı bakış açısı onların sahip oldukları kültürün ve inşa ettikleri medeniyetin İslam dışı cahili bir kültür cahili bir medeniyet olduğunu bilmeleridir. Piramitleri gördüğümüz zaman eğer Firavun'un o mazlum insanları veya Firavunların o mazlum insanları o piramitleri inşa etmek için uyguladığı zulmü hatırımıza getirmeden ne muhteşem şeylermiş diyecek olursak biz olayı anlamamışız demektir. Tarih İbret için bakılır. Tarihe ibret için bakılır. İbret almak için okunur. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. فَاَتَبِرُوا ya اُلِلْ اَبْصَارِ Allahu Ekber. <gülüyor> Ey basiret sahipleri! Yani şu kafalarındaki baş gözleriyle hadiseleri gören ve kalpleriyle bunu yorumlayabilen, doğru anlayabilen kimseler ibret alınız diyor. Basiret budur. Gözünün gördüğünü kalbindeki o müstesna güzel değerlerle ölçüp biçebildiğin zaman basiret sahibisin. İbret alın. Bu şekilde bir basiret sahibi olunduğu zaman görülen Maddi eserlerden, kalıntılardan, vesairelerden sonuç çıkartılır. Ne diyor Yunus Emre? Gel taş isen eriyesin. Gel göresin bu sinleri. Yani gelip şu taşları, mezar taşlarını görürsen, ateş bile olsan, taş bile olsan erirsin. Bunlar bir vakt beyler idi. Kapıcılar korular idi. Ondan sonraki üçüncü sayıyı unuttum. Ondan sonra diyor şimdi yanında yerler yasıyor. Kısacası o manada gel göresin isimleri. Bu mezarlarda yatanlar bir zamanlar bey idi hepsi. Kapıcıları vardı. Şunları vardı. Bunları vardı. Şimdi gör ne hale geldiler. Diyor. Geriye bir mezar taşı bir noktadan itibaren o da kalmayacak. O da kalmayacak. Fakat Tabii. El bakiyat's evet. salihat diyor rağdi Keller. Allahu ekber. Allah. Vel bakiyat's evet. salihat. <gülüyor> Kalıcı olanlar salih amellerdir. Salih amellerinize bir şey olmaz. Onlar kalıcıdır. Geri kalan bu dünyada her şey fani. Biz defaniyiz, biz böyle de ama yapıp ettiğimiz hayırlı salih ameller kalacak. Ahirette bizi kabirden itibaren bizleri korumaya başlayacaklardır. Azap melekleri diyor, işte baş tarafından yaklaşacak, imanı onu koruyacak, buradan yaklaşamazsın diye. Sağından yaklaşacak namaz gelecek. Oradan gel Kur'an gelecek. Buradan oruç gelecek. Buradan şey gelecek. <gülüyor> Kendinizi bu şekilde salih amellerle koruma altına alacaksınız. İlahi azaba kabirdeki Allah. ikaba karşı. Koruma altına böyle alın. Yok efendim söyleyeyim. Korumak için içinin mumyalanması vesairesi falan Allah hikaye. Onlar, onlar ibret için bırakılırlar. Bir zamanlar bunlar firavun idi. Mezarlar yaparlar, piramitler yaparlar, anıtlar yaparlar, anıt artı mezar yaparlar, bir şeyler yaparlar. Nereye çıkar? Bellidir. Ebedi olarak kalınacak, kalacak olan şeyler <gülüyor> vel baqiat es Ebedi olarak kalacak olanlar salih amellerdir. Rabbim bu ebedi güzel kalıcı şeylerimizi çoğalsın. <gülüyor> Yalanlayanların akıbetlerinin nasıl olduğuna bir bakın diyorsun. Ondan sonra davetçilerin işi zordur. Resullerin işi zordu çünkü. Davetçiler de onların izinden İslam'a davet ederler. Davetçi uzun zaman davette bulunduğu halde hiçbir ciddi etkisinin olmadığını görebilir. Bu Allah'a kalmış bir şey. <gülüyor> Bundan dolayı Cenab-ı Allah davetçinin moralini yüksek tutmasını bozmamasını istiyor. Diyor ki ayetin devamında ''İn tahris alâ hudâhum'' fe inne allaha la yehdi men yudil eğer sen onların hidayet bulmaları için olabildiğince gayret göstersen, yorulsan hırs ve tamah etsen çaba ve gayret ne kadar koyarsan koy kendini ne kadar yorarsan yor şüphesiz Allah dalalete düşürdüğünü hidayete erdirmez. Niçin? Çünkü Hakkat aleyhimu dalale diye geçti yukarıda. Sapıtılmaları, saptırılmaları, dalalette bırakılmaları onların üzerine bir haktır. Onu hak ettiler yani. Dalaleti hak etmişler. Allah-u Teala zorla onu onları alıp hidayete iletmez. Ve mâ lehum min nasirin Yardımcıları da onlara yardım edecek herhangi bir kimseleri de yoktur. <gülüyor> kimse onlara yardımcı olamaz, kimse onlara destek veremez. Evet. Ondan sonra bunların niçin dalalette oldukları ve niçin onların hidayete erdirilmeyeceklerinin sebepleri açıklanıyor. Bu da onların duruşları ve tutumlarıdır. 38. ayeti kerimeye gelmiş olduk. İnşallah önümüzdeki ders buradan devam edeceğiz.